9. yöneticiye itaat etmek. Bu ne demektir? Yönetici aslında halife. Halife ne demektir? Allah'ı, Allahu Teala'yı yer üzerinde temsil eden şahsa itaat etmektir. Aslında yer üzerinde kim Allahu Teala'yı temsil ediyordu? Peygamberler. En son peygamber nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da Allah'ın en son peygamberi, en son halifesidir yer üzerinde. Allah Subhanahu ve Teala ne dedi? Ben yer üzerinde meleklere dedi ki Bakara Suresi'nde ni ca'ilun fil ardı halife." Ben yer üzerinde halife yaratacağım. Yaşa, yaşasılar orada benim emirlerimi uygulasınlar. İşte peygamberler de Allahu Teala'nın halifeleridir. Yer üzerinde onu temsil edenlerdir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın emrini getirmiş bize tebliğ etmiş. Allahu Teala kullarını yaratır. Ondan sonra içlerinden bir tane peygamber seçer. Ne yapar? Olara emirlerini, görevlerini, Rabbil alemin kendisini tanıtır. Peygamberin görevi nedir? Allahu Teala'yı kullarına tanıtırıyor. Ondan sonra kullardan ne isteyecek? Rabbil alemin. Kulların görevi nedir? Onu da kullara tebliğ eder. Kim bu? Peygamber. Peygamber, Aleyhissalatü vesselam allah Teala'nın temsilcisidir yer üzerinde. Ona itaat, Allahu u Teala'ya itaat demektir. Femen ata'a'l-resule fekat Allah. Kim Resul'a itaat ettiyse bilsin ki Allah'a itaat etmiş. Bir artı bir, iki. Yanlış kabul eder mi? Kabul etmez. Şimdi Resulullah vefat ettikten sonra Rasulullah için temsil ediyor İslam halifeleri. Dört tane halife. Bu dört tane halifeyi Allah Subhanahu ve teala ne yapmış? Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? teskiye yapmış. Demiş benden sonra hilafet abdüz senedir. Abdüz senedir. Bu khil, he, halife de Raşid halif, hilafet dönemidir. Raşid nedir? Ruştunu bulan. çamal. Oların sünnetine, benim sünnetime uyun ve o halifelerin sünnetine uyun. Yani o 60 senede halifeler dinde bir şey maslahat gereği bir şey emir buyursalar, olanın emirleri Resulullah'ın emri gibi geçerlidir. Ondan sonraki halifeler değil. Ama ondan sonraki halifeler neleri geçerlidir? Şeriatı uygu, ulu, uyguluyorsalar emirleri geçerlidir. Fark mıdır? O attus, attus senenin içinde kim var? Dört tane raşid halife var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu da bir mucizesidir. Demişmenden sonra halifeler, raşid halifeler 60 sene sürer. Ondan sonra ne olur? Mülk. Mülke devrilir. Krallık olur. Nasıl bir krallık? Yönetim güzel bir krallık olur. Ondan sonra ne olur? Cebri bir krallık olur. Zordan. Ondan sonra ne olur? Karışıklık olur. Ondan sonra yer üzerine bir de Raşid Halife Mehdi ile beraber döner. Şimdi biz hangi dönemdeyiz? Cebri bir krallık. Hatta bizim dönemimiz şu anda Resulullah haber verdiği gibi İslam kaybolmuş. Ona geleceğiz şimdi. Şimdi biz neredeyiz? O altı senede Resulullah'ın mucizesi. Hazret Ömer'in Ebu Bakır'ın, Ömer Hazret Ümer'in, Hazret Usman'ın, Hazret Ali'nin hilafetini topluyoruz. Ne çıkıyor? 29 buçuk sene çıkıyor. Kaldı altı ay. Altı ayda kim? Tam 6 ay halife oldu. Hazret Ali'den sonra oğlu Hasan. Ne oldu 30 sene? O zaman halife, Raşid, halifelerin Kaç tanıdılar bizde? Beş tanıdılar. Ama Hazret Hasan'ın döneminde 6 ay halife oldu. Ondan sonra sulh etti Muaviye'den radıyallahu anhüm ecme'in tenazül etti hilafeti Muaviye'ye. O, o altı ayda Hazret Hasan bir şey yapamadı fazla devlette. Çünkü devlet dört sene savaşın peşinden gelmiştir. İslam devleti. Sufin savaşı meşhurdur. Şimdi biz dönelim halifelere. Halifeler dedik nedir? İtaatları vaciptir. İşte İmam Bey Hek'inin 49. şubesi zikrettiği halifeye itaat etmek. Yöneticiye. Yönetici kimdir? Halifedir. Halifenin itaati kimin itaatindendir? Resulullah'ın itaatindendir. Resulullah'ın itaatından itaati kimin itaatidir? Allah'ın itaatidir. Şimdi biz halifelere itaat etmemizdedir vaciptir. İslam'ın şartlarındandır. Olması olmazındandır. Vazgeçilmez. Halifeye baş kaldırmak nedir? Müslüman toplumundan çıkmaktır. Onun için kim halifeye baş kaldırıyorsa onun katli vaciptir. Ama kafir olarak, ama fasik olarak Yerine göre, şahsın durumuna göre. Ama nedir? Katli vaciptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bu ümmetin cemaati bir için bir tane çıktı ümmete tefrikas alıyor. Cemaati içiye bölüyorsa, hepiniz birleşin, onun kafasını alın. Kim olursa olsun. Demiyor kafasını alın. Sonra ekliyor. Kim olursa olsun. Yani Hazret Ömer zamanında, Hazret Osman çıksa, ümmeti bölse kafasını almamız lazım. Bunu demek istiyor. Kim olursa olsun demeyelim bu filandır, bu salih insandır. Önemli değil. Salih ise kendisi için ama burada halifeye karşı gelirse nedir? Salahati kalmadı. Salihliği geçersizdir. Biz yaptığı amele ne vereceğiz? Ceza vereceğiz. Şimdi Burada ne oldu? Halifeye itaat vacip oldu. Onun karşısına çıkılmaz, karşısında durulmaz. Halifeye itaat çok hassas meseledir ehli i Sünnet'te. Hatta diyebiliriz ki hiçbir kitap, ehli i Sünnet kitabı yoktur ki istisnasız itikat kitabımız illa buna vurgu yapmış. Vücub ta'atu ta'ati el emr vilatil Amr, halife, yöneticilere itaat etmek vaciptir. Bunu itikat kitabına bile alimler baş madde yapmışlar. Neden? Çünkü ümmette fitne olan ne zaman olmuş? Bu attus senenin içinde. Kim çıkmış? Bir grup çıkmış halifeye baş kaldırmış. Bunlar da kimlerdiler? Hazret Osman'a hatta raşit bir halifeyi katletmişler. Kimler? itaat etmeyenler. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda kesinlikle dedi kim olursa olsun kafasını vurun. Çünkü bu ümmete ne, ne yapıyor? İhtilaf sayı. Çünkü indibati devlet İslam İslam devletinin İslam devletinin e, disiplimi heybeti, cemaatleri kurulmaz ille yönetici tek olması lazım. Ona itaat olması lazım. Asker baştaki subayı dinlemese liderini dinlemese o asker asker olmaz. Askerin en önemli meselesi nedir? disiplindir İslam devletinde de en önemli mesele nedir? disiplindir O disiplinde nedir? Halifeye mutlak uymaktır. Halifeye karşı çıktın ne olursun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş harici olur. Harici nedir? Harici yani haraca. Çıktı. Neden çıktı? İslam'dan hayır. Yerine göre çıkar da İslam'dan. O şahsın çıkmasına bağlıdır. Nasıl çıkış yapıyor? Ama harici haraca min el cemaat Cemaatten çıktı. Cemaat kimdir? İslam cemaati. Şimdi cemaat nedir? Bir bir toplum. Bir, bir meselenin üzerine toplandılar, onlar cemaattir. Bize niye diyorlar ehli sünneti vel cemaat? Ehl nedir? Şey, ehli yani onun sahiplerin. bu evin ehli kimdir? Bu mekanın ehli kimdir? Sahipleridir. Neyin sahipleri? Sünnetin. Sünnet kimdir? Sünnet ne sünneti? Resulullah'ın sünneti. Resulullah'ın sünneti demek ne demektir? Allah'ın şer'i demektir. Allah'ın emirleri demektir. Allah'ın dini demektir. Ehli sünnet nedir? Yani sünneti üstlenenler, sahip çıkanlar. Eğilir cemaat nedir? Cemaat bu ehil, bu ehil çiz, sünnete sahip çıkmışlar. O cemaatin etrafından olmuşlar, toparlanmışlar. O cemaat onları toparlamıştır. Onun için biz közkümüzü gererek ne diyoruz? Biz elhamdülillah ehli sünneti vel cemaatiz. Neden ehli sünneti vel cemaatiz? Çünkü sırat-ı müstakim üzerine olan Resulullah'ın matodunu taşıyan kimdir? Ehli sünnet vel cemaat. Hak budur. Onun haricindeki hepsi batıldır. Ehli sünnet vel cemaat. Bizim dört halife de ehli sünneti vel cemaat. Ha zamanlarında yok uydur. Ne zaman çıktı bu e, söyle, tesmiye, bu ad? İsimlendirilme ne zaman verildi? Sahabelerin son döneminde. Hazreti Ali zamanında fitne oldu, hariciler çıktı, Hazreti Osman öldürdüler. Ondan sonra sahabeler ayırdılar ehli bid'atten ehli sünnet. Çün <gülüyor> matemat Ebubekir, Ömer radıyallahu anh onların çizgisinde, Osman elin çizgisine giderken gidiyorsa böyle sünnettir. Çamlılara karşıysa böyle bid'aattır kavli kabul değil. Oradan bize ehli sünnet söylenildi. Hatta İbn Abbas'ın meşhur tefsiri ne diyor ayet Tevme tavyadu vucuhun ayeti var. Bir gün bir gün o günde yüzler aklaşır. Aynen o günde yüzler karalaşır. Ayette geçtiği gibi diyor ki ehli sünnetin yüzü Aklaşır beyaz olur. Nür saça, ehli bid'atin yüzü simsiyah olur. Onun için ehli bid'atin eh ehli sünnet alimleri her zaman ehli ne derler. Bir tane yüzüne baksalar bilirler bu ehli bid'attir. Soruyorlar, ehli sünnet alimlerini nasıl biliyorsunuz bu ehli bid'attir? Nasıl çıkarttınız bunu? Diyorlar, "Sevadu ehli'l-bid' fi vucûhihim." Bid'atin karanlığı siyahlığı kötülüğü yüzüne yansımış. Bunu da neyle bakıyorlar? Fıtrakla bakıyorlar. Kalp gözüyle bakıyorlar. Şimdi biz toplumda bazı insanları yüzlerinden tanırız. Simaların yüzlerindedir. Nasıl Allah Teala diyor simahum fi vücuhihim min etheri sujud sahabeyi vasfederken diyor, simaları yüzlerindedir. Dür gibi Saçıyorlar kim? Ashab. Min ezeri sucudi ibadete kinayettir. Sucde ibadetin zirvetidir. İşte ibadet, o insan ibadet yaptıkça hüzünür saça. Masiyet yaptıkça yüzü simsiyah olur. Bid'at nedir? Masiyetin zirvetidir. Onun için bid'at işledin, ehli bid'atın kafilesine girdin, üzerinde üzün simsiyah olur. Bunu bir ehli bid'at görmez. Bunu kalbi sünnet ile olan insan görür. İşte bugünden bize ehli sünnet ve'l cemaat söylenildi. Bu ehli sünnetin ve'l cemaatin olması olmazı nedir? Ha? Yöneticiye itaat. Yöneticiye itaat etmek arkadaşlar çok önemli meseledir. Çok önemli meseledir. Çünkü yöneticiye itaat etmesen ihtilaf çıkar. İhtilaf çıksa söz yürütülmez. Avam, cahiller ne olur baş kaldırırlar. O zaman ne olur fitne olur, kontrol sağlanamaz. İslam devletinin olur heybetini, cücünü dağıtmış olur. Sağlayamaz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların kaidelerini kurmuş. Bunları kaidelerini kurmuş. Ne diyor hadiste? Diyor yöneticin kötü olsa ona itaat et. İtaat et onu. Diyor ki yöneticin malını alsa, belini kırbaçlasa ona baş kaldırma, sabret senin mükafatın o bir dünyadadır. Bak mi bu beni zulmetti. Evet yönetici zulmedebilir. edebilir. Malını alar gasp eder senin malını. Tecavüz eder malına. Seni içeriye de atabilir. Ha? Seni tutuklayabilir, edebilir, boş yere de mahpusaneye de kalabilir, kırk edebilir. İşkence de verebilir seni. Musulman bir yönetici. Ama sen çıksan, buna baş kaldırsan, daha başına çıksan, insanları toplasan ne olur? Fitneye sebep olursun. Ama sabret, iş sende bitsin. Allah Subhanahu ve teala burada teşvik ediyor. Dur iş sende bitsin bunun karşılığını ben seni cennette veririm. Yahu demek ki o zaman sen öyle bir Müslüman yöneticinin fitnesi oldun. O zaman seni Allah sevmiş, müjdesine nail görmüştür. Sabredeceksin. Bu da Resulullah'ın müjdesidir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yöneticiye itaat edin. Velev ki başınıza bir tane köle kul gelse. Eskiden köleler devamlı Afrikadan geldiği için siyah olurdu. Sımsiyah çöle bir kuru üzüm gibi siyah olsa saçları kıvırcık olsa eskiden Afrika çöleleri siyah kuru üzüm siyah üzümün şeyi başları kıvırcık. olar bile olsa sabret. Bu ne demektir? Yani vehameti. Tabi dersten ilgili değil prentez arasında bazı alemler diyorlar ki Halife Kureyş'ten olması şart değil. Bak bu hadis delildir. Bu hadis sahihtir. Bu Halide bir geçiyor. Ama bu anlamı değil halifeyi kast ediyor. Resulullah burada yönetici diyor. <gülüyor> yönetici halifenin tayin ettiği adamdır. Ama baş halife icma'en ümmet üzerine icma' etmiş. Selefen ve khalefen. Halef ve selef. Bütün ehl sünnet icma' etmiş. Halife sadece Kureyş'ten olur Kureyş'in haricinde halife olmaz Mehdi de Kureyş'tendir Mehdi de gelse Kureyş'tendir Mehdiye kadar halife Kureyş'ten olur onun haricinde halife olmaz evet burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyin şeyini çiziyor halifeye mutlak itaat edeceksin ama itaat de ne de olur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halife ve halifenin tayin ettiği yönetici. Yani halife mesela Medine'dedir. Ha? Yembürgün yani ol, İstanbul'da olur inşallah. Başka şehirlerde kimi var? Onun valileri var diyelim. Bizim anladığımız dilden. O valilere itaat etmek halifeyi itaat etmektir. Halifeyi itaat etmek Allah'a itaat etmektir. İslam devletinde. Altını ciziyorum. İslam devletinde, şeriat devletinde. Ne olur? İtaat vacib olur. Halifeye, e, halife ve halifenin tayin ettiği valilere mutlak itaat edeceksin. Ne de itaat edeceksin? Allah'ın emrinde. halifene kadar sana Allah'ın emrini verdi, sen itaat edersin. Eydü halife sana masiyat dayadı, küfür dayadı, itaat eder misin? Resulullah'ın da ölçüsünü koyuyor. لَا تَعَتَ لِي مَخْلُوقٍ Bir kula Allah'ın isyan etmesini emretse itaat yoktur ona. Tercüme doğru mu? Allah'a isyanda kula itaat olmaz hocam. Maşallah. Evet. Allah'a isyanda ne olur? Kula itaat olmaz. Şimdi burada halife mesela camileri kapadı. Halif Valih camileri kapadı. Dedi bu gün namaz yoktur 5 vakit. İtaat olunur mu buna? Olmaz. Anladınız yani mi? Ama itaat nedir? Fil-ma'ruf. Onun için alimler başlık Qatarçen ne derler? Akide kitaplarında "Vucubu taatü vilat-i emri bil-ma'ruf." Mağruf nedir? En güzel şekilde. En güzel şekilde nedir? İslam'dır. İslam'dan, İslam'ın emri Allah'ın emrine karşı halife değil. Resul bile dese itaat olunmaz ki demez. O kadar şiddetlidir. Allah'ın emri nedir? Her şeyşin emrinden üstündedir. Onun için halifeye itaat etmek, bunu biz hep Müslüman bilmesi lazım. Bu neye lazım bize? Tabi bugün de halife diye bir şey yoktur. Seviniyor musunuz buna? Hayır. Sevinmiyoruz, üzülüyoruz. Her Müslüman kalbinde yaşaması lazım. Canlandırması lazım. neyi? Bir gün halife gelecek. Ben o halifenin gölgesi altında yaşayacağım. Bunu kalbinde istemese, ha? Bunun için çaba göstermese o nifak ucan ölür anlatabildim mi? Hepimiz halifeyi, bir de biz hepimiz sorumluyuz. Allah indinde yarın ölsek, Allah'ın karşısına çıksak Gabb'l-Alemin'in kıyamet gününde bize sorar. Halifeyi getirmek için ne yaptın ey kulum? Filan oğlu filan ne yaptın? Sorucuya çekilirsin. Ama Allah Teala sormaz niye getirmedin senin zamanında halifeyi? Ne yaptın? Çünkü Allah emirleri kulun istitaati kadarında yapabildiği kadarıca emreder. Biz benim şimdi ben ben halifeyi getiremem ama bir şey yapabilirim. Nasıl diyelim bizim bu çorbanda ne tuzun var? Ne koydun? Bir ne yaptın? Sen bir tula koydun mu bu bu devletin yapısında? hilafet devleti. Sen tula nereden başlar? Kendinden. Önce kendini salih kılarsın. Allah'ın emrine uyarsın. İslamiyeti yaşarsın. Ondan sonra ehlibeytin. Ondan sonra sokakın. Ondan sonra mahallen. Ondan sonra şehrin. Ondan sonra ülken. Ondan sonra ümmetin. Bunlardan hepsi biz basamak basamak sorumluyuz. Ben şimdi İslamiyeti yaşamıyorum doğru dürüst. Başlıyorum ne durum İslam alemde ümmete muhatap oluyorum. Ne yazar? Kalpten çıkmayan kalbe girmez. Ben önce yaşayacağım İslamiyet'i, ondan sonra benim yerimde yaşananır tekunu, كَمَا تَكُونُوا, تكونوا لَيْوَلَّا aleykum. Nasıl olsanız aidedir bu. Öyle başınıza getirir. Biz salih olsak Allah başımıza salih yöneticiler getirir. Biz ehli mahsiyat, ehli bid'at olsak zalimler gelir başımıza. Tarih temunun şahididir. Evet ondan dolayı İmam Beyheki yöneticiye itaatine yapmış, imanın şübelerine yapmış. Hem de en büyük şübelerinden birisidir. Çünkü İslam disiplini itaatten olur. Bak Hazreti Ömer zamanında niye İslam devleti kuruldu? Çök saldı, itaatten oldu. Ama Sübfin Savaşı'ndan sonra Hazret Ali'nin maktelinden sonra devlet İslam devleti Kimde birleşti Hazret Muaviye'de. Hazret Muaviye'de birleşende Müslümanlar o kadar sevildiler ki tabi Resulullah'ın müjdesi de tecelli etti orada. Hazret Hasan kucağını almıştır dedi minberde. Bir Hazret Hasan'a bakıyor, bir sahabelere bakıyor. Ondan sonra dedi ey insanlar dedi. Bu oğlum efendidir dedi Seyyid'dir. Bürcün olur Allahu Teala içi büyük toplum Müslümanı bunun sebebiyle bunun elinde birleşirler. Orada da tecelli etti. Nasıl 30 seneleri süren hilafet tecelli etti mucizesi. Burada da Hazret Hasan tenazül etti. İndi Ömden kimime Ne içindi? Için Hazret Hasan'ın 9-10 bin tane ordusu vardır. Şamlılardan çok. Ama ne dedi? Fitne olmasın. Ben aynı ben Resulullah'ın torunuyum. Aynı iş gösterebilirim. Belki karşı taraf olmaz. Olsaydı babamla olurdu. Abdüz kusur, e, dört kusur sene savaş oldu. Bir sonuca yetişilmedi. Ondan sonra ne oldu? Hazret Hasan tenazül etti. Tenazül ederken Müslümanlar o kadar sevildiler ki o ile ne söylediler? Âmül cema'a. Cemaat senesi. Toplanma senesi. Benim lafım nereye getiriyorum? disiplime getiriyor. Dört sene ne oldu? Hazret Hasan'ın bir bir sebeplerinden birisi bu işe kalkması dedi. Dört senedir dedi cihad iptal edilmiş ümmetten. Cihad İslam'ın dinamitidir, cücudur, motorudur. O olmasa İslam devlet olmaz. Cihad dedi dört senedir iptal olmuş. Onu için ben ne yapacağım? Tenazül edeceğim. Hakkımdan ineceğim. Cihad devam etsin bil fiil Hazreti Hasan'ın firaseti Resulullah'ın torunu ya sallallahu aleyhi ve sellem o sene toplandılar Hazret Muaviye'nin hilafetine emir-i müminin kim oldu Hazreti Muaviye radıyallahu anh ondan sonra 20 sene hükmü sürdü Hazret Muaviye'nin 20 senede İslam devleti ne oldu ücubu dağı hesapsız oldu yayıldı her yere ta Bukhara'nın, ta Semerkand'in ta Magolustanın o atraflara kadar, Rusya sınırına kadar, Hindistan sınırını aldı içeri bu yandan da Afrika'ya aldı içeri hepsini aldı, devlet oldu muteramiyetil atraf sınırsız oldu, devletin neyi? İslam devletinin İslam'ın hedefi nedir Allah'ın din hedefi? Dini yerde yaymaktır. Yok birbirimizden ihtilaf etmaktır. Onun için halifeye itaat etmek nedir? Vaciptir. Halifeye itaat etmeyen ne olur? Yok olur toplumda. Onun için Resulullah haricileri müjde verirken dedi onları ben olsam İram ad kovmu gibi öldürürüm. Onu, onun için Hazret Ali diyor ki İmam Hasan rivayet ediyor. Diyor, "Babam her zaman Suffin Savaşı'nda üzgün uydur, buruk uydur. Kalbi kırık idi. Hep elini sakalına tutardı. bu günler var. Çok ağlardım o günlerce." Aynen öyle dermiş. "Bizsaydım bu günler var. Hisabımı öyle yapmazdım derdi. Neden? Fitnedir. 4 senedir Müslüman Müslümanla savaşıyor." Ama diyor Hazreti Hasan diyor ki babam diyor haricilerden savaş yapar çar yüzü öyle gülürdü ki sanki cennete cennet hedefliyordu. Neden? Çünkü onları öldürmek sevaptır. Resulullah'ın müjdesidir. Öldürün onları. Onları niye öldürüyorlar? Halbuki hariciler sahabeden görünüşte daha ehli takvaydır. Resulullah'ın şahadetiyle diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar öyle ibadet ederler. Siz kendinizi onların ibadeti yanında küçümsersiniz. Ama namazları başlarına yukarı çıkmaz. Ne demek yukarı? amel salih salih o yükselir. <gülüyor> salih amel Allah Teala'ya gider, yukarıya gidiyor. Hemen salih ameli melekler gönderirler. Dosya gidiyor. Nere? Allahu Teala'ya. Salih olmayan amel ne olur? Yer üzerinde kalır. Hesabına yazılır. Başlarından yukarı çıkmaz salih amelleri. Kabul olunmaz yani diyor. Kinayettir. Kabul olunmaz. Ee, Onun için i̇bn Abbas gitti kamplarına. Hazreti Haldeydi bunları öldürmeden önce. Ehl-i sünnetin adaleti, kaideleri olmaz olmazı nedir? Hüccet-i kamet. Git bunların üzerine hüccet-i kametin. Seçmedi Müslümanların arasından bir düz Müslümanı. Kimi seçti? hibr ül -umma ümmetin en büyük alemi Resulullah dua etmiş bunu fakih kıl Allah'a diyor ya Rabbi bu i̇bn Abbas'ı fakih kıl ümmetin alemini gönderdi git bunlara hüccet kah o da gitti hüccet kahdı, elhamdülillah yarısından soku döndü kampın i̇bn Abbas şahit nerededir i̇bn Abbas diyor ben girdığımda ben girdığımda şeye kampa diyor arı yuvası nasıl zıldığı yapar Böyle vızırlı yapıyorlar. Ne? Biri Kur'an okuyor, biri namaz kuluyor, biri zikrediyor. Orada diyor Resulullah'ın hadisi gözümün önüne geldi. Âmentu billah dedi. Sadaka Resulullah. Neden? Çünkü mucizesi Resulullah'ın haberi tecelli etti. Orada. Demek ki ibadet ölçü değil. Ne ölçüdür? motot sağlam yere basmak ayağın. Sırat-ı önemlidir. İbadetin gözeli rahbaniler de Hristiyanlar da niye ehli dallin oldular? Çünkü Allah'ı seviyorlar. ibadet etmek istiyorlar ama Allah'ın emrettiği gibi yapmıyorlar. uyduruyorlar yapıyorlar. Yahudiler tersi. Eşitiyorlar yapmıyorlar. Onun için olan gazeblenmişler. Bunlar da dalalet ehlidir. Dalalet nedir? Sırat-ı müstakimden çıkıp sırat-ı müstakimin dışındaki alanda kaybolanlardır. Yani cennetin yolunu bulmayanlardır. Zaten cennete, sahrada nasıl bir otoban var seni götürür şehre? Cennetin de yoluna bir tane yol var götürür. Gerisine girsen kumsaldır, batarsın içine. O da sırat-ı müstakim. İşte onun için halifelik çok önemlidir. Halifeye itaat etmek Ehl-i Sünnet'in olmasa olmazıdır. Bunun üzerine ayağımızı basmamız lazım, bunu yaşamamız lazım. Sonra bu halifeye ne zaman çıkruz Acaba bu halife ölçüsüz mü halife oldu? Artık bu bitti mi? Her her bize her e, esyani yapabilir. Biz de koyun gibi hep amin diyoruz buna. Hayır bunun da ölçüsü var. Soruyorlar ya Rasulullah, Bunlar bize böyle zulmedendeler. Bunlara karşılık verelim mi? İndirelim mi tahttan? Hayır diyor. Akamu ne kadar sizi aranızda namaz kıldığı sürece yani ne kadar sizi e, tabi hadiste geçiyor diyor ki ne kadar namaz ikamet olunurça o ülkede Tabi alimler diyorlar ki, namaz burada kinayettir yok namazın camileri var. Bugün de her yerde camiler var. Türkiye'de camiler var, Arab ülkelerinde camiler var. Şeriat devleti mi? Hayır. Bu diyorlar kinayettir namaz dirim direği ise, kinayettir neye? Şeriat devleti mi? مَا اَقَامُ sala İslam devletinde namaz kılınır. Gayri İslam devletinde namaz kılınır, Müslümanların görevidir. Ama halifenin emriyle kılınmıyor, hakkıyla kılınmıyor. Çünkü İslam devletinde bilirsiniz, halife baş imam olması lazım. Ondan sonra onun tayin ettiği imamlar. Var. E bugün de bizim diyanet de tayin ediyor imamları. Ama diyanetin bir eksiği var. Diyanet gücünü şeriatten almıyor. İnsanın kurduğu bir yasadan alıyor. Bu yanlıştır işte. Bu olmaz. Allah Teala bize diyor buna itaat etmeyin. Kime itaat edin? Sadece Allah'ın yönetimine itaat ederiz. İşte bu nedir? Ölçü. Neyin ölçüsüdür bu? He? Neyin ölçüsüdür? Hayır. Halifeye uymanın ölçüsü. Karşı çıkmamanın ölçüsü. Biz niye karşı çıkmıyoruz? Ne kadar İslam devleti hakimdir. Anayasamız şeriattir. Hakim zalimlik de yapsa biz onu alimlere gideriz. Alimler giderler, alimler heyeti giderler halifeye nasihat ederler. Bunun yolu budur. Her çeşit oldu, kılıcını çekse, silahını çekse, halifeye karşı gösterse ne olur? Disiplin kaybolur. O zaman biz halifeye ne zaman karşı çıkabiliriz? Ne zaman şeriatı değiştirse? Değiştirmedikçe biz karşı çıkamayız. Anlatabildim mi? Halifeye ne yapacağız? Beyat vereceğiz. Bir müslümanın üzerinde her zaman bir halifeye beyat olması lazım. Beyat nedir? Ben Allah'ın önünde seni halife olarak seçtik ve senin itaatini vacip gördük. Çünkü seni itaat Allah'a itaattır. Bunu söz vereceksin. O zaman Allah'a karşı gelirsen, halifeye karşı gelsin allah Teala karşı gelirsin. Ama ne deriz? halife Allah'ın emirlerini sene uygularsa yok kendi havasını nefsini. Ama sene ayrıca zulmediyorsa ona karşı çıkılmaz. Şimdi buraya kadar anladık. Bu ehli sünnetin itikadidir. Çok güzel. Burada zennetmem bir ehli sünnet bütün fırkalarında bu kadar ihtilaf oldu. Ama ihtilaf nerede başlıyor? İhtilaf bundan sonra başlıyor. Şimdi biz ne dedik? Yer üzerinde halifelik diye bir şey kalmadı. İslam devleti yoktur. Müslüman devletlerini de kim hakimdir? Yöneticiler var. O yöneticilerde şeriatı kaldırmışlar. Yerine batıdan, batıdan gelen yani kendileri de kurça bir şeriat diyeriz yani en azından. Yani biz Cengiz Han bir yasa kurdu. Cengiz Han'a halal olsun. Neden halal olsun? Kendi tarihinde kendi halkı ona halal olsun diyebilir. Neden? Kendi inancında Cengiz Han kendi kendi içi bir yasa kurdu. Bu büyük bir iştir. Kendi kendi içi kurdu. Bak ben kendi milliyeti düşünsem yani, kendi milletimi düşünsem kurdu. Ama bir de ne de var? kadar beceriksizdir de gidip yasaya hazır olup getirip burada uygulayın. E getir Şimdi ben Cengiz Han'ın yasasını getirsem Türkiye'de uygulasam olur mu? Olmaz. Çünkü onların adetleri bizim bizimkinden ayrıdır. Ama ben kendime göre bir yasa kursam o zaman halkıma hizmet etmiş olurum. İslam devletinde yöneticiler Osmanlı devleti çöktükten sonra ne yaptılar? Dışarıdan yasaları getirdiler. Türkiye'de değil sadece. Bütün İslam aleminde. Uydurmasyon bir yasa getirdiler, kurdular. Ama İslam aleminde dediğimiz gibi ne yaptılar? Bazı meselelerde de karma yaptılar. Aynen Cengiz Han'ın karması gibi. Cengiz Han İslamiyet'ten de aldı biraz. yasaya ekledi. Cengiz Han yürü yürüdü, hangi aklı çesti, güzel gördü, onu dirdi bu yasa olsun. Bunlar da ne yaptılar? Haktılar, bazı meseleleri İslamiyet'ten aldılar. Bazını kırptılar, bazını yonttılar. Özellikle ahval-i şahsiyye. Medeni, hayat meselesi. Yani Arap ülkelerinde hala nikah kılma, talak, miras birçok ülkede hala şeriate göredir. Sadece bunu koyduk. Nasıl İslam dininde nam, ca, dediler ibadet cami ile kurulun arasındadır sadece? Bunlar da dediler İslam sadece medeni ahvaldadır. Talak, miras, Bunlar Arap ülkelerinde hala şeriate göredir. Dört evlilik, bu türlü meseleler Arabilerde kaldı. Ama genel iyidir. bu caiz mi? Bu, bu bu bu bu bu batıl mı? Evet batıldır. Ümmet 1700 sene dü şeriatten da, ha, şey yapıyordu, hüküm ediyordu zaman ne zaman şeriat biraz bozuldu içine ka kattılar tatarlar zamanı tatarlar şam'ı işgal ederken bir kısmı müslüman oldu teymur lenkin çocukları bir kısmın oldu müslüman oldu müslüman olurken geldiler bir daha şam'ı almaya işgal etmeye o zaman dediler biz müslümanız ama cengiz hanın yasasından da vazgeçmediler Namaz kılıyorlar, camilerde namaz kılıyorlar ha? Oruç oluyorlar ama anayasaları Cengiz Han'ın yasasıdır hala, şeriat değil. Aynen sanki bizim zamanımızdaki gibi. Bazı devletler var Arap ülkelerinde yöneticileri nedir? Namaz da kılıyorlar. Cuma namazına gidiyorlar. Haca görüp Ümre'ye de gidiyorlar. Hatta çöktürdü devletleri kaçıyorlar Ümre'ye. Gördük işte. Aynen zaman 700 sene önce ümmette Şam'da bu oldu. Alimler fetva verdiler. Başlarında Şeyhul İslam İbni Teymiye Rahimeullah dedi halifeyi teşvik etti. cihad etmek şarttır dedi. Nasıl olur bulardan cihad edelim? Bunlar musulman dedi. Bah, namaz kılıyorlar, horuştular. Dedi ben o tarafta görseniz ilk önce benim kafamı vurdun. Şeyhul İslam. Ramazan iyidir savaş. Çıktı elinde ekmek yedi. Dedi her şey iftar etsin. Şimdi iftar vaciptir dedi. Çünkü düşmanımız güçlüdür. İftar edeceğiz, güçleneceğiz. Çafirler öldürmek için. Ve bilfer Allah'ın izniyle yendiler şeyi. Teterler. Galip geldiler. elhamdülillah. Anlatabildim mi? Ondan sonra o dönemdeki bütün alimler o Tatarları tekfir ettiler. O yasayı tekfir ettiler. Tağuttur dediler bu. Hangi yasa? İşte, bugündeki aynen, bütün İslam ülkelerindeki yasayı tekfir ettiler, tağuttur dediler. O yanıtcılar de hepsi tağuttur. Hepsini dediler, katli halaldır. Kimin eliyle halaldır? Biz dört tane oturduk burada, hadi katledelim, değil. O İslam devleti var. Anlatabildim mi? O devlet, İslam devleti bunları katletmesi lazım. İşte bundan dolayı mesele nerededir? Şimdi bugün de bazı ehl şünnet sünnet insanları, tabii bu da cahaletliklerinden gelir. Cahildiler. Bunların içinde alim yoktur. Biz buradan hodur meydan diyoruz. Hiçbir alim bunu söylemez. Hiçbir alim yoktur bunu söylesin bugündeki bu tağutlar İslam alemindeki yöneticiler bunlar taatleri vaciptir. Hiç bunu bir insan demez. Taatleri vacip değil. Aslında vacip olan her Müslüman kalbinde bunları ne zaman kaldırmak üzerine vaciptir. Bunları yok etmek vaciptir. Yani yerini karıştırmayın. Bak Ehl-i sünnet halifeye itaat, halifenin valisine itaat nedir? Olması olmazımızdır. Ama Müslüman halife İslam devleti. Değil bugün de Arap ülkelerinde, Müslüman ülkelerinde başımızda tahutlar var. Bu tahutlara itaat edin. Buralara çıksanız siz de harici olursunuz. Bunları söyleyenlere ben diyorum ki Allah'tan korkun. Ve Allah'tan korkmaya sizi de, size Allah'tan korkmaya davet ediyorum sizi. Heçim olursa Tabii Tabi bizim Türkçelere var evet. oların 4 hadis okuyan, 5 hadis okuyan, yani bizim medresemiz, bizim yanımızda yetişenler de var. Ne diyorlar? İşte huruç sayılır bu. Sen hala huruç terimini bile anlamamışsın. Bir alemin dizinde oturmamışsınız. 4 hadis, 4 kitap okunuz, zannettiniz bu İlimdir. Hiçbir alim yoktur desin bu yöneticilerin itaati vaciptir. Bu yöneticilere karşı gelinmez. Hayır. Tam tersine hepimiz vabal altındayız. Eğer içimizden bu yöneticileri kaldırmaya rıza göstermesek. Çaba göstermesek. Aa, kaldırmak nasıl olur? Değil ben de gideyim diğer üç tarafla. Bak bu taraf üç. Bunlar mürciye fikresi var bularda. Mürciye inancı var. Bu tarafta da harici inancı var. O da nedir? Beş tane o toplanıyorlar. İşte filan çafir, hadi gidip patlatarım, hadi gidip öldürürüm. Bu da değil İslamiyat. Bu da değil ehl Biz içimizde bunu yaşatırız. Bunu dökmek için nasıl çalışırız? Akıl mantıkla çalışırız. Allah Teala insana akıl vermiş. Nasıl düşmanını devirirsin? İslam alimlerimiz bugün de diyor ki her çeşit İslam'ın İslam devletini kurmak için çaba göstermesi lazım. Her çeşit kendi makisinden, kendi mekanından yapabilecek kadar ne yapıyorsa o ona vaciptir. Yerine göre biz de cihad ederiz, yerine göre biz de patlatırız yerine göre biz de yaparız. Ama ne zaman yaparız? Ne zaman? Yeri gelse. Bir de ne zaman yapılır? Ehlil hal vel akid ile yapılır. Ehlil hal vel akid İslam devletinde alimlerin heyet teşkilatıdır. Onun içinde askerler de var. Onun içinde siyasetçiler de var. Onun içinde okonomisyenler e, de var. Ama bunlar hepsi alimlerin heyeti altındadır. Oların da başında halife var. Ya halife yokuysa, alim heyeti kalmış elhamdülillah var. Ya alim heyyeti yokuysa, bugündeki gibi var alim heyeti, ama ne olmuşuz? Dağılmışız. Her ülke bir şey diyor. Alimler de üzerlerindeki otoritenin cücü altında ne yapıyorlar? Fire veriyorlar. Nereden getiresin her alimi vursun masaya yumruğunu, hakkı konuşsun, Hazreti Hamzi gibi olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Şehitlerin efendisi içidir. Bir Hamza, Vuhud'de Resulullah'ın emzesi, bir de bir tağutun önünde durar, zalim yöneticinin sen zalimsin diyen. Ama tarzan gibi değil çıkarsın karşısına. Senin sokaktan da bir adam değilsin. Sen alimsin. Burada muhatap alimler itibarı olan devlettedir millet desin ki filan karşı çıktı halbuki sen sokaktan çıksan tağut desen adama diyenler bu meczuptır yarın atarlar seni sülalen de silinir sen evlediğin de tarih boycu hep meczub diyenler sana ki biz gördük Türkiye'de kaç tane çıktı Süleyman Demirel zamanında şey yaptı ne oldu meczub diye lekelendi halbuki adam haklı ama yerini zamanını mekanını seçmek lazım cihat da öyledir Yerini zamanlı mecanlı seçeceksin. Bir de cihad arkadaşlar ben her zaman diyorum Facebook cihadi değil. Cihad e, şey bu e, görüntüler dağıtmakla değil. Bu cihad hakiki insanın önce içinde yerleşmesi lazım. Hayatını nasıl Allah yolunca vereceksin? Bir de fıkh hud cihad alimler diyorlar, vaciptir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ühüd savaşta ne yaptı? Cihadların cihadı neredeydir? mu Cihad. Cihadların anası nedir? Bedir savaşıydı. Sokaktan mı topladı Haşava ve kefa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi? Hayır. 13 sene bak. 13 sene Mekche'de oları yetiştirdi. Darül Arkam'da 40 kusur adam yetiştirebildi Resulullah. 13 sene. Resulullah'ın davet ömrü kaç senedir? 25 sene. Yarıdan fazlasını çaba gösterdi. Ne şeriat vardır o zaman? Ama ne vardır? Adamları cihat üzerine, tevhid üzerine inan üzerine yetiştirdi. Orada yetiştirirken onlar ne oldu? Her birisi bir lider oldu. Her birisi bir cüz oldu. Her birisi bir Allah vergisi oldu. Ne yaptılar Allah? İşte Öhüd, Savaşı, Bedir, Ahzab. Ondan sonra Çin umbratorluğu Çin çöktürdü. Bir bakın tarihe, kimdir oların Hazret Ömer'in ordusundaki e, Yen Halid'tir, Yen Ube, Ebu Ubeyde'l e, Ubeyde e, Cerrah'tır, Yen vs. bütün nelerdir? Sahabelerdir. O kırk şeyin, işte cihad arkadaşlar ne ister? Cihad çaba ister. cihad fıkh ister. Yok ben galayana geldim, cihad ediyorum. İşte filan kafir, filan böyle, ondan sonra düşmana diyorsun, gelin beni toplayın. Cihad bu değil. Cihad asıl da akıl insan ne yapar? Savaşı kazanmak askerlerde, eğitimcilerde savaşı kazanmanın yarısının yüzde ellisi nedir? Düşmanı tanımaktır. Düşmanın gücünü bileceksin. Sen İslam devleti kuruyorsan, cihad etmeye geliyorsan, cihad her yerde cihad olmaz. Aslında da cihadın en ziruvveti nedir? Kitaldir. Savaştır ama bu her yerde olmaz. Bir de cihad tek başına da olmaz. Cihatta emir ister, alim ister, ehl hal vel aqid ister. Bugün de her cihatta var burada. Elhamdülillah, Irak cihadi diyorsan orada da var. Çevçenistan'da var, Afganistan'da var. Nerede cihad var ise, cemaatler var, gruplar var, emirlere uymak lazım. Yoksa sen kalkıyorsun tek cihat ediyorum. Bir de cihad bu zirvetidir, bir de cihadın bin bin kolu var. Nefisten cihad başlıyor zirvetine kadar. Bir de her mücahit cihad etti mi? Gitti cihada da edebilir mi? Edemez. Okuması lazım. Yaşaması lazım, tecrübesi olması lazım. Şimdi bir asker askere giderken Üç ay kaç ay acemilik yapıyor, ondan sonra uzmanlık yapıyor, ondan sonra şey ondan sonra gönderler adamı cihde. Hemen gönderseler ne olur? İşte gördük PKK kuş gibi gönderiyor tabut tabuları. Gönder, son sonda cehenneme çıktı. Askerleri acemiden alıyorlar gönderiyorlar dağa. Ama kimi göndereceksin dağa? Profesyonel profesyonel göndereceksin. Adam işi bilsin. Yok bir kuruşundan olansın, Mücahit de öyle olmaz lazım. Ne yapacaktır? İşi bilecektir, cihad eğitim alacaktır. Yok ciddi burada bir bomba sesi duydu korkacaktır. Bir de cihad, bak alimler diyorlar davet cihadı, gerçek cihattan daha zordur. Çünkü gerçek cihad tabii en zirvettir, sabrı saha. Bir saat sabr edersin cennete gidersin. Kolaydır. Ama davet cihadı her gün ölüyorsun sen. Sordur. Resulullahın, cihadı, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mesleğidir davet cihadı. Bütün peygamberler davetle gönderilmişler. Bir davetçi kimin görevini yapıyor? Resulullah'ın görevini yapıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlerin görevini yapıyor. Onun için asıl cihad asıl cihad ne cihadından başla kendini yetiştir yeri geldi zürvetinde de kullanacaksın. Cihad zamanında mekanında olur. Onun için ne biz bu yöneticilere karşı gelmeniz diyeriz, ne de bunlara uç şeysiz karşı e, dengesiz karşı geliriz. Anlatabildim mi? Orta yol Ehl-i Sünnet'in yolu nedir? Orta yoldu. Biz bunları yönetici itibar etmeriz. Bunları kaldırmak yer üzerinden bizim üzerimize vaciptir. Ama bunu nasıl yapacağız? Bunu davetle yapacağız. Nesil yetiştireceğiz. Mücahidler yetiştireceğiz. Yeri gelse cihad da de yapılır. Devletimiz işgal olur. Cihad da yapılır. Ama sen devletin işgal olmamış. Facebook'ta cihat yapıyorsun. Bu olmaz böyle. Sen Facebook'sa Cihad yaptığına o adamları tut insanları önce imanlarını güçlendir. Ki yarın eline silahı tut çştrandan o sahabenin silahı gibidir. Ya bu ducane gibi olsun. Abu Ducane Resulullah dedi kim bu kılıcı alır hakkıyla? Ben alırım ya Resulullah. Haktine yaptı. Hava atmaya başladı. Tabir caiz ise bilmiyorum acaba Türkçede. Böyle gözleniyordu. Resulullah dedi bu böyle kibirden kibirden yürüyordu. Bu kibirden yürümek dedi, Allah sevmez. Ama bu bu bu, bu muvki müstesna dedi. Burada bir şey var, düşmana karşı alacaksın. Hakkıyla aldı. Ya Resulullah dedi, benden cennetin ne kadar var arasında? Dedi, o sahaya indin, cennet oradadır. Elinde hurma yürüdü, beş tane hurma, altı tane hurma. Yür, güclensin savaşa. Allahu var dedi bu düzenle. İman dolu adam, yetişmiş. Mesulullah'ın el altında beş kurmayı yene kadar orada çok sürer dedi. Halbuki beş hurma yiyene kadar beş dakika değil, iki dakika sürer. Çok dedi. Attı hurmaları indi. Şehit oldu. Cennete gitti. Dedi cennetin kokusu geldi bana. Kok, cennetin kokusunu onu çekti götürdü. Nasıl çekti? Facebook'tan mı çekti onu? Hayır. Yetişti. Biz insanları yetiştireceğiz. iman. Yetiştireceğiz, yetiştireceğiz, imanını artıracağız, artıracağız, artıracağız, ondan sonra silahı ver eline. Allah, o silahı, silah, silahı nerede kullanacak? Yerinde, mekanında, zamanında. Sen en güçlü insan ol, zamanında çıkmasan ne olur harcanlar sen ya. Bugün de dünyanın en güçlü peylevanı çıksa, bir adamın elinde bir dabanza varsa, meydan okursa bir tenevürü bir kuruşun. Çi semtin bir semtindir, onu indirir yere. Bugün de akıl akıl savaşıdır. Akıl savaşı. Biz düşmanla nasıl savaşıyoruz? Aklımızla. Asıl mucahit saman altından su yürütür. Asıl mücahit budur. Ne bilir, nasıl kullanır, nesil yetiştirir. Şer değil biz eğitim yapalım, her şeyi bırakalım. Hayır hepsini bir arada yapacağız. Ehl-i Sünnet budur. Biz ne? Böyle saf koyun, koyun kuzu oluruz. işte bunlar yöneticilerdir. Bunların karşı gelinmez. İşte bunlara itaat etmek vaciptir. He? Biting olmaz. Ya bunlara ancak kargalar bize güler bunlara deyse. Ve gülüyorlar. Anlatabildim mi? Gülüyorlar de. Ne de çeşit şafirdir, karşı çıkar, hiç kimse babalarımıza kadar tekfir ediyoruz evde. Bu da var. Hayır asıl İslam bu değil arkadaşlar. Biz her iki taraftan da beliyiz. ehli i sünnet de belidir, alimlerimiz de belidir. İki tarafta bizim alimlerimizden laf getiriyorlar. Evet getiriyorlar, doğrudur. Ama yerinde, mekanında, zamanında kullanmıyorlar. Bilerek mi yapıyorlar? Hayır bilmeyerek yapıyorlar. İmanlarında Niyetlerinde şüphemiz var. Hayır. Şu grupta samimidir. Biz buna inanıyoruz. En azından zahirlerine böyle inanıyoruz. Şu grupta samimidir ama cahildiler. Hangi gruptan bir denesi dese ben cahil değilim. Gelsin çıksın karşıma velallah. Ben onun cahaletini ona ispat ederim. Çünkü artık yetti. Bu fatura bizim davete kesiliyor. Ehli Tevhid davetine kesiliyor. Bu fatura Boşu boşuna bize kesiliyor. Bizim davetimiz başlamadan bitiyor. Ondan dolayı arkadaşlar ne yapacağız biz? Alimlerimizin peşinde gideceğiz. Bir de alimlerimizin peşinde giderken çor çoruna gitmeriz biz. İşte filan alimimiz böyle dedi. Ya alim nasıl dedi böyle zamanı mekanı. O alim iştihad edebilir. Yani ben Abu Hanife'nin rahmetullahi aleyh taklidinden beni kurtar Düşür filan Ahmed'in Mahmud'un taklidine. Hayır, öyle bir şey yoktur. Biz alimlerimize de en saygımız olara ittiba ederiz ne kadar delilleri sahihtir, masum değiller. Onların yolları, delilleri sahih ise, içtihatları sahih ise uyarız. Nasıl Abu Hanife'ye cesaret edip işte Abu Hanife bu meselede hata yapmış diyebilirsek, alimlerimize daha fazlasını dememiz lazım. Abu, Abu Hanife kim? Alimlerimiz kim? Nasıl onlara rahatça söylüyorsanız bunları da söyleriz biz. Öyle? Bugündeki alimlerimiz birçok konuda hata yapmışlar. Yapabilirler. Hata yapmaları küçültüyorlar mı? Hayır büyültüyorlar. Müştehiddiler. Allah rızası hiç bir şey söylüyorlar yanlış söylüyorlar. Delilleri yanlıştır, istimbatları yanlıştır. Eydir bütün bizim alimlerimiz, ümmet alimlerinde bir iki tane meşhur olanlar mı? Hayır. Bir çok alim var, elhamdülillah. Hak yer üzerinde her zaman var. O alimlerimiz, o devlet, bazı devletlerin altında olabilir. O kendi devletine göre, kendi siyasetine göre maslahat gereği bir fetva vermişse o fetveyi gelip burada altını e, tercümeyle burada yürütemezsiniz. Biz karşınızda varız, ondan dolayı yürütemezsiniz. Biz hakkı anlatacağız, sonuna kadar da anlatacağız. Hak nedir? Ehl-i Sünnet'in yoludur. Selef alimlerinin yoludur. Dört imamın yoludur. Ondan dolayı biz itaati halifelere vacip görüyoruz. Ama şeriatle hükmeden halifelere vacip görürüz, Yöneticilere vaciptir. Onun haricindeler tağuttular. Oların kaldırması bizim görevimizdir. O görevi de Allah vermiş bize ama nedir? Akıl mantıkla Alimlerimizin çizgi, çizdiği yoldan. Yok dört genç toplanıyoruz burada bir karar alıyoruz. Bu vabeldir. Kıyamet günde hesaba çekilir o dört genç. Kendilerini bile öldürseler bile işte bu intihardır. Alimler diyorlar. Ama ne zaman kendini Allah rızası için öldürsen şehit olursun. Ne zaman bir alimler ekibi altında sana diyen evet sen git buraya kendini patlat o zaman şehit olur, inşallah. Ama sence dörtgenize otur karar ver olmaz bu. Yönetici, alimler altında, lider altında o alimlerin de o liderlerin de ne olmaları lazım? Dediğimiz gibi alim, asker, ekonomik, siyasetçi. Bunlar hepsi olacak, onlar karar verecek. Onun için alimler, birçok ümmet alimleri Hames, Filistin'de bu kendilerini patlatıyorlar dediler inşallah bunlar şehittir. İntihar değil. Neden? Çünkü yönetici altında. Doğru fıkıh da budur. Doğrusu da budur. Ama sen otur kendin karar ver veremezsin. Evet. Bu da iştihadidir aslında. Yani değil ol illa ki şehittir. İnşallah şehittir. Yani böyle diyen alim de sevap etmiş olabilir. Çünkü bunların delilleri kuvatlıdır. Ellerinde çok güzel örnekler var, kıyas var. Delilleri gücülüdür. Onun için biz ne diyoruz? Bu da olur. Bir mahsuru yoktur. Yeter ki uyacaksın neye? alimler grubuna. Evet. İtaat vaciptir. Kima vaciptir? Şeriatla amel edenlere vaciptir. Evet. Bugün de bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.